Rum suresiyle de devam etmek istiyorum ben. Tabi vaktiniz varsa. Öncelikle her zaman olduğu gibi sure hakkında da kısaca bilgi vereyim. E, 60 ayetten oluşuyor Rum suresi. 17. ayeti hariç surenin tamamı Mekke'de nazil olmuş. İranlarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların, Bizansların tekrar galip gelecekleri anlatıldığından sureye bu isim verilmiştir.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 Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyecidir. Bu, Allah'ın vaat ettiğidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamen gafillerdir. Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları,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 Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulüm edecek değildi fakat onlar kendi kendilerine etmek etmekteyirler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların ankibetleri pek fena oldu. Allah ilkin mahlukunu yaratır. Ölümden sonra da bunu yaratmayı tekrarlar. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Allah'a koştukları ortaklarından kendilerine hiçbir şefaati, şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün müminler de inkarcılar birbirlerinden ayrılacaklardır. <gülüyor> İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette nimetlere ve sevince mahzarı olacaklardır. İnkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlarsa, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır. Haydi siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin ki, Göklerde ve yerde Hamd O'na mahsustur. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması O'nun varlığının delillerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan insanlar oluverdiniz.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 Göğün ve yerin onun buyruğu ile durması da onun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çıkardı mı? Özür dilerim. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı? Hemen kabirlerinizden çıkıvereceksiniz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. İlkin ilkin mahlukunu yaratıp ölümünden sonra bunu yaratmayı tekrarlayan da odur ki bu onun için pek kolaydır.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 Aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklıyoruz. Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı da yoktur. Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise o tarafa çevir. Allah'ın yaratışında bir değişme yoktur.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 Sonra Allah katından onlara bir rahmet yani nimet ve bolluk tattırınca bakarsanız ki onlardan bir grup yine Rablerine ortak koşuyor. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi sefa sürün ama yakında bileceksiniz. Yoksa onlara bir kesin delil indirdik de o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet.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 Sonra o hayatınızı sona erdirecek. Daha sonra da sizi tekrar diriltecektir. Peki sizin Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yüceler. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Resulüm, de ki, Yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice olduğu görün. Onların çoğu müşrikti. Allah katından dönüşü olmayan bir gün, kıyamet günü gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.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 Bazından nasibinizi arayasınız ve şükredeseniz diye, hayat ve bereket müjdecileri olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. And olsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler.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 yağmuru nasip edince onlar seyini verirler. Oysa onlar daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Arıza ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andılsun ki, bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler, Ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. Resulüm, elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğünün ardından kuvvet veren ve sonra Kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, bütün kudret sahibidir. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarını yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürüldü öğreldim. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz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 Şayet onlara bir mucize getirsen, inkarcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir. Siz ancak batıl şeyler ortaya koymaktasınız. İşte bilmeyenlerin, hakkı tanımayanların kalplerini Allah böyle mi Resulüm, sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın senin gevşekliğe sevk etmesin. Sadakallah eylesin. Evet kardeşlerim. E, Rum sonrası da bu kadar.